Bismillahirrahmanirrahim İnnallezine Amanu Ve amilu Salihaati Ulaikahum Khayrul Beriyya İlahi Akhiril Ayaat Sadaqallahul Azim Ve belana Resuluna Nabi Yül Kereem Ve nahnu ala Thalike min ashshakirin Ashshahidin Bikalbin Selim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 İslam libasına bürünmüş hayırlı insanlar, muhterem şimarlar. İnnellezine amenu onlar ki iman ettiler. Hakiki imana nail ve masar oldular. Tepeden tırnağa imanın nuruyla pırıldadılar, parıl parıl hale geldiler. Ve amilü sâlihati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 beyler beyi sarayları, öbür saraylar cennetteki sarayların yanında vallahi ve dillahi ve tallahi tavuk kümesi bile olmaz ey hocam Rabbim böyle güzel mükafatı demek bu fitne devrinde minare gibi doğru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 Ben size okuyun bakayım inşallah. Siz de dinleyin. Bu söylenenleri yaparsak eğer Rabbimizin burada bize vaad ettiği güzel konutlara, güzel saraylara, cennet bahçelerine nail ve masar olacağımızda hiç şüpheniz olmasın muhterem müminler. Cenabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mutlu insanlardan, mübarek insanlardan başladık buyuruyorlar ki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 Gerek seni diyorum Yunus Emre'nin dediği gibi. Cenab-ı Hak Celle Velaluhu Hazretleri cümlemize uzun ömürle güzel amel lütfesini inşallahu Teala. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar ikinci hadis-i şerif. Tuba limen yub'su yalmal kıyama ve cefuhu mahşum bil Kur'an ve'l farayiz Allah. Allah'ın Resulü buyuruyorlar salih kişinin, cennetlik insanın, mutlu Müslümanın sıfatlarını beyan ederken Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki Tuba limen yub'ası yevmel kıyama ve cevfuhu mahşuvun minel Kur'an vel ferâil vel ilim Yaşamış, vefat etmiş, mahşerde kalkıyor o müminin içi, dikkat musunuz Konyalılar? O müminin mahşerde Allah huzuruna varan müminin içi Kur'an'la dolu, Allah'ın farz kıldığı amellerinin nuruyla dolu ve ilim, ilim ve marifetle dolu. O kimseye ne mutlu buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, 8 yaşında hafız olanlar var. İmam Hazım Efendimiz 6 yaşında hafız olmuş. Evet. Balıkesir taraflarında filan eskiden duyardık. Halen şimdi gene vardır inşallah otala. 8 yaşında kız çocuğu hafız oldu diye gazeteler yazardı bazen. Alemlerin yüce Rabbi, biz böyle inanıyoruz. Mülküm sahibi sensin. Halkın sahibi sensin dinin sahibi sensin, elbette ki sahip çıkacaksın bu necip millete. Buyurun bir kelimeyi şahadet. şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhterem müminler, o mümine ne mutlu ki,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 Hatta 90'a merdiven dayanmışım. Hala televizyonun önündesin bakıyorum. Yazık, yazık, yazık. Milyar defa yazdık sana. Bana da yazdık eğer yapıyorsam. Tamam mı? E ne olacak hocam? İşindeysen iş. Bağında bahçende çalışıyorsam tamam. Elinde bel. Bel.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 Nedameti kalbiye ile Rabbinin rahmetini umarak Ya Rabbi beni bağışla Ya Rabbi beni bağışla Estağfirullah el azim Ey yüce Allah'ım günahlarımı affet Rahmetinle beni yıka Lütuf ve afir deryalarında Yüzen kulların zümresine Beni de ilhak et Mahşer bir de kimse Müslümanlar Hadis-i şerif Allah Resulü böyle buluyor. Mahşer'de bir kimse amel defteri eline verildiği zaman ya hocam demek kıyamet gününde herkes defterini amelinin zabut varakalarını eline verecekler öyle mi? <gülüyor> Müslümanlar hem öyle verecekler ki eline alan böyle diyecek.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 akşam da burada kıyayım Allah'ım diyor akşam orada kılıyor. yatsıyı da burada kıyayım ya Rabbi diyor o zata Mevla buyuruyor ki melekler kanalıyla o niyet eden kul daimi camide olduğu için sen ona sefkat edemezsin diyor nasıl, nasıl da hadis-i şerif niyetül müminin hayrun min amelihi müminin salih ve güzel niyeti Amelinden hayırlıdır ya. Amelinden hayırlıdır. Hadislerin Fatihası hani Kur'an-ı Kerim'in Fatihası elhamdiyet muhterem müslümanlar hadislerin Fatihası innemel aamalu binniyyat ve inemal likulli imri'in manev hadis-i Ben öyle derim suretul bakarasu da bakarasu da Cibril hadisi. Mesabihin iman bahsindeki ilk hadisi.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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yine salih ve mutlu kulun sıfatlarını beyan ederken buyuruyorlar Tuba lil-guraba ünâsün salihune fî ünâsî su'in kesirin. Allah Allah Kesirun men yasihim ekserû minmen yutî'uhum Muhterem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 ve Resulullah'ın sünnetlerinden kaldırılan veya tahrip edilen ifsad edilenleri yeniden ve tabtaze ihya ediyor kızının başörtüsünden hanımının geniş mantosuna varıncaya kadar ticaret ahlakında minare gibi doğru olmaktan herkese açları doyurarak çıplaklara giydirerek düşenleri kaldırarak kederlerini Müslümanların alıp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 Resulünün alnımızdan öptüğü, İslam'ın elimizden tuttuğu mahşerde arşın gölgesinde haşla olunacak Bahtiyarlar zümresine cenab Hak cümlemizi ilhak etsin. <Sessizlik> Sallü ala Resulina Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve şahid an Muhammed'in abduhu ve resulü kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize cennetler nimetler vadiyle gülerek kene kapama'yı nasibi mukadder eylesin. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar musibetler felaketler facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye şeriatı, garra-i ahmediye-i mutammediye temeslik ve ittibarlarımızı yevmen feyevma müjdad eyleye subhane rabbike rabbil izzet ve selamun aleyl murselin velhamdülillahi rabbil alenine El fatiha